İmam Nebi rahimehullah babu qaza-i hawait'il muslimin diyor. Bu başlıkta İmam Ebu Zekeriya annemevi <gülüyor> Rahimahullah, Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili bizlere iki tane hadis getirmiş ve bu hadise bağlı olarak da bu başlığı bizlere getirmiş.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 Yani bu zamana kadar bu kitaptan 245 tane yapmışız? Hadis okumuşuz, hadis dinlemişiz. Bu hadisleri okurken en az bir kere Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salamat etmişiz. Sahabelerin adını almışız. Bu 245 hadis okunurken kim burada bulunduysa Allah-u Teala'nın melekleri de ne yapmış bunu yazmış. Ahirette ne yapacak? Bu kimse onun karşılığını olacak. Onun için azimli olun arkadaşlar ilim talebinde. Aleykümselam. Çünkü insanı cennete götürecek olan, cennete ulaştıracak olan yolların en hayırlısı arkadaşlar ilim talep etme yoludur. Yani ibadetlerden önce insanın ne yapması lazım? İlim talep etmesi lazım. ondan sonra ilim talep ederek pabit olması lazım, ibadet ehli olması lazım. Ve böyle olan kimselerin de Allah-u Teala isanattaki sohbetimizde söylemiştik. Kadrini, şanını ne yapıyor? Yükseltiyor. Bakın i̇bn Ömer diyoruz. Allahu anhuma diyoruz. Allah ondan da babasından razı olsun diyoruz. Yıllar geçmiş. Şey Sâlel-Useyymin-i olan dediği gibi. Onların döneminde nice tüccarlar vardı değil mi? Nice zengin adamlar vardı. Nice kahraman insanlar vardı. Desek ki sayın onların ismini bakalım. Kimsenin aklına gelmez. Ama bakıyorsunuz bugün i̇bn Ömer deniyor. Ebu Hureyre deniyor. Bu da Allah'tan'ın ilim ehline vermiş olduğu bir mükafat. Enne Rasulallahü sallallahu aleyhi ve selleme kal el muslimu ahul Müslüman kimsenin kardeşi yine kimdir? Müslüman olan kimselir. Yani Müslümanlar kardeştir. Aralarında bu kuvvet bağ vardır. La zalimuhu wa la yuslimuhu. Tammaz Müslüman kardeşine zulmetmez. La yuslimuhu onu kendisine ,yahut ona zulmedecek yani kardeşine zulmedecek insanlara zarar verecek insanlara teslim etmez. Men kana fi hajati ahlihi kana Allahu fi hajatihi. Kim kardeşinin ihtiyacında olursa kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, allah Teala da ne var Onun hacetini, ihtiyacını giderir. allah Teala da ona yardımcı olur. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ نُسْلِ مِنْ قُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَةً مِنْ قُرْبِ يَوْمِ الْقِيَانَةِ Bu hadisi hatırlasın. Geçen haftaki derslerimizde de almıştık. Ne diyor aleyhissalâtu vesselam? Kim mümin kardeşinden bir dünyalık sıkıntıyı giderirse, allah Teala bu gidermiş olduğu, o kimsenin bu gidermiş olduğu sıkıntıya karşılık kıyamette ne var? Onun bir sıkıntısını giderir. Asıl sıkıntı orada arkadaşlar. Dünyada sıkıntılara bakın. Günlük sıkıntılar. Yani bugün başına bir bela bir musibet, bir sıkıntı gelmiş oluyor insanın. Ama iki üç gün sonra bakıyorsun ki dünyanın en mutlu insanı gibi davranabiliyor. Dünyanın en mutlu insanı olabiliyor. Ama ahirette öyledir arkadaşlar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 Kim mensetrar müslimi an setrehu Allahu yawm el kıyamet. Kim bir Müslüman kardeşini örterse, ayıbını, kusurunu, yanlışını örterse, gizlerse. Şartla da söylemiştik. tabi şartları var bunun. Allah da onun kusurunu, ayıbını, ne ayıp kıyamet günü, hem dünyada da kıyamet günü örter. Bazı insanlar var. allah Allah'a karşı örtüyor. O ne yapıyor? Açıyor. Açıyor. Hadiste vardı ya. Akşam günah işler, Allah onun aybını açar. O kalkar sabahleyin ne var diyor aleyhisselatü vesselam. İfşa ile Bazen de kul ağzsız olunca gıza aşılıyor, pişman oluyor ama işlemeye devam ediyor. Allah örttükçe o işlemeye devam ediyor. Öyle bir an oluyor ki Allah-u Teala onunla o perdeyi bir kaldırıyor. Çünkü Allah örtmezse hizana gitsen o günah işlemek için orada seni tanıdık birisi ne var? Görür. Ona rezil olursun. Allah istediği zaman seni ona ne var? rezil, rüsva eder. tabu bu dünyada. Bu hadis muttefakun aleyh hadis İkinci hadis, bu bağdın ikinci hadisi Ebu Hurayra radiyallahu anhu, anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kal, men nefese min nefese allahu anhu min ki, vesselam, kim mümin kardeşinden dünyalık bir sıkıntıyı ferahlatırsa dünyalık bir sıkıntıyı giderirse, Allah-u Teala da o kimseden kıyamet günündeki sıkıntılardan bir sıkıntı ne var Giderir. Yani niyet de çok önemli arkadaşlar. Yani yolda gördüğün bir insanı arabasına binmene, binmesine yardım etmen bile bir sadaka. Yani Allah-u Teala'nın dini bu kadar, Allah-u Teala'nın lütfu bu kadar geniş arkadaşlar. Bugün insanlar bundan şikayetçiler. Bu,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 Daha dar manada borçlu olan, bir kimseye kimsenin işlerini kolaylaştırırsa Allahu Teala da ona dünyada ve ahirette onun dünyada ve ahirette işlerini kolaylaştırır. Şeyh Salih el rahim rahimehullah diyor ki Allah Teala Bakara suresinde şöyle buyuruyor: "İmkanen du'u ila Şayet borç verilen kimse, sıkıntı içindeyse, fe naziratun ila meysara, o kimseyi, sıkıntı olan kimseyi, durumu iyileşinceye kadar ne yapın Allah Allah'a bekletin. Durumu iyileşinceye kadar bekletin diyor. O yüzden, Şeyh Sallâb-ı seyyid diyor ki, bu ayetin tefsirinde, yani borçlu bir adam, sana borcu olan bir adam var. Ve adamın sen biliyorsun ki, bir sıkıntısı var. Yani yalancı,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 Seyit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim bu şekilde davranırsa Allah-u Teala da bu arada kıyamet gününde dünyada ve kıyamet gününde onun işlerini kolaylaştırır. Bazı adam vardır ki hiç affetmez. Ya o karşıdaki adamın işi kötü gidebilir. Değil mi? O da birisine bağlı olarak bir iş yapmıştır. Ondan dolayı sıkıntıya düşmüştür. Senin paranı belki geciktirebilir. Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün senden istediği ne arkadaşlar? Fena ziratun ila meysara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 O hadisin mefhumu muhalifi ne? Allah-u Teala'da o kimseyi ne var İfşa eden kimseyi dünyadan ne yapar? İfşa eder. Bir hatası anında ortaya çıkar. Anında ortaya çıkar. Yani bazen bakıyorsunuz allah kulun işte dünya örtüyor, saklıyor. Bazen de bakıyorsunuz ki Allah o kadar gizli, o kadar saklı yerlerde günah işlemeye çalışıyor veya günah işliyor. Bir de bakıyorsun ki bütün dünyanın önünde... Alan böyle hmm. kameraların karşısında donukalmış günahı ile birlikte bütün her insanlara ne yapmış rezil olmuş Allah onu rezil etmiş perdesini kaldırmış çünkü setini ne yapmış açmış bütün insanları yani görüyorsunuz şahsi ediyorsunuz bu bir ibret aslında arkadaşlar bu bir ibret yani, o günahı işleyen başka insanlar yok mu var Allah varla kimini örtüyor kimine açıyor açıyor açıyor Kul eğer o günahları işlemeye devam ederse Allah talah hayıidir hayavandır Allah sittir öter ama kul hala o işin üzerine gidiyorsa o günahı işliyorsa Allah talah o, o gün o kimseyle ne yaptı bildim perdeyi açar bir daraltmış ki yıllarca işlemiş olduğu o günah gizli tek başına Allah'la kendisi arasındayken etrafındaki insanlar ailesi arkadaşları dostu konu komşusu onlar haberdar olmuş çünkü Allah la ne yaptı onu rezil etti. Niye rezil etti? Çünkü utanmıyor artık. O adam günah işlemekten utanmıyor. Hala günaha doğru gidiyor. Ya Dünyada Müslüman kardeşlerine karşı ayığını örtme konusunda kusurlarını örtme konusunda kendisine davranılması gerektiği gibi davranmıyor. İstediği gibi kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başka öyle davranmıyor. Allah-u da onu ne yapıyor? Bu şekilde rezil rüsva ediyor. allah fi avni l'abdi ma kânel abdu fi avni ahiyhi Kul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 İnsanlar bilmiyor. Sonra bu hadiste başka bir müjde daha var arkadaşlar. O da <gülüyor> ilim talebinde bulunan, ilim talep etmek için bir yol tutmuş olanlara çok büyük bir müjde arkadaşlar. Yani bizler bakın burada yıllardan beri Allah Resulü Aleyhisselam'ın Vesselam'ın hadisleri, Allah-u Teala'nın bizlerden istemiş olduğu ilk vacip olan Tevhid öğrenmeye çalışıyoruz.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 bu şeye göre insanın ilmi olan hırsız da o kadar artıyor. Kimler var ki yani sanki hiç ihtiyacı yok o kadar rahat. Halbuki çok ihtiyacı olacak insanlar. Kimler var ki bazen ihtiyaç duyuyor, bazen değil mi? Kimlerde var ki evet ben buna ihtiyacım var, bir öğrenmeliyim, dinlemeliyim, okumalıyım, ilim talep etmeliyim diyor. Minsahil ala Allahu lahu tariqan ila al arkadaşlar buraya gelirken cennet. Ya ilim talep ederken tutmuş olduğunuz yol var ya. Allahü vesselamın buyruğuyla diyor ki Allahü Aleyhisselat. Kim bir yol tutar o yolda ilim talep etmeye çalışırsa Allahu Teala ne yapar? Sehelallahu lehu tarikan iler cenna. Allah Teala o kimseye cennete giden bir yol açar. Allah Teala o kimseye cennete giden bir yolu kolaylaştırır. Aynen böyle arkadaşlar. Biz mesela pazar günleri Kur'an dersleri yapıyoruz. Ezber etmeye gelen, ezberlemeye gelen, Arapça öğrenmeye gelen arkadaşlar bakıyor ki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 yani bırakın eline kitap almayı, yani hadis dinlemek böyle üzerine onun ne gibi dağların üzerine koyulmuş dağların üzerine koyulup da omuzlarında o yükü taşımış olan insanın hissettiği duygularla terse geliyor. O <gülüyor> topluluk min ve illa Allah'ın evlerinden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 Yani allah Teala anıyor sizi arkadaşlar. İşte biliyor musunuz? Sizin adınız, isminiz, kim tarafından zikrediliyor, kim tarafından anılıyor? Allah tarafından anılıyor. Yani bu, bu ilim meclislerinde arkadaşlar sadece burada böyle gelip giderek, oturarak e, birkaç hadis dinleyip eve dönmek olarak telakki etmeyin, algılamayın. Gelin ki allah Teala, Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber verdiği üzere Ne yapıyor? kendi katındaki meleklere bizleri, sizleri, bu ilim talep eden insanları anıyor. Zikrediyor. وَمَنْ بَبْتَّى بِهِ عَمَلُوا لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Sonra aleyhissalatü diyor ki kimin diyor ameli o kişiyi hafifletir, duraklatırsa e, kimin ameli az olursa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 Böyle Vesselam yanında oturan adam'a diyor ki, yanında da bir, birisi var, Nizat bir var. Ma bu geçen adam hakkındaki görüşündeniyor. Yani bu adam nasıl bilir? Yanındakine ne soruyor? Diyor ki, yanındaki nas? Yani bu adam insanların tabaka olarak üst seviyesinden olan saygın, saygın toplumda yeri iyi olan bir insan olarak bilirim ben bunu diyor. Ve devam ediyor diyor ki "Hala vallahi hariyun in en Yani kız istese kız verilir. in şefa birileri aracı olsa aracılığı kabul edilir. Böyle bir adam olarak biliyorum bunu diyor. Yani el ayağı düzgün, parası malı, mülkü var, soy sopu iyi. Kız istese verilir. Aracı olsa aracılığı kabul edilir. Diyor. Fesekete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem susuyor, sükürt ediyor. Sulla merra raculun ahar. Aleyhisselatü vesselamın önünden başka bir adam geçiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındakine ma rüke fi hâda. Bu ikinci geçen adam hakkındaki görüşün ne? Yani nasıl biliyorsunuz bu adamı? Diyor ki, ya Resulullah hâda raculun min fukarail muslimin. Bu diyor Müslümanların fakir garibanlarından. <gülüyor> kız istese kız verilmez. Ve in şefa en la yuşfak. <gülüyor> Birilerin aracı olsa abi şunun ismi görmese derler ki ya senin kimsiz kardeşim. <gülüyor> aracı olsa aracılığı kabul edilmez. Ve in qâre la yusma' li kavlihi. Konuşsa, konuştuğun zaman sözüne değer verilmez. Dinle, sözüne kulak verilmez. Böyle bir adam diyor. İkincisi de. Şimdi bu hadisi neye bilen söyledik? Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğumuz sözleri yani kim ameli az ise hafif ise o kimseye soyu sopu parası malı mülkü şerefi aygınlığı fayda derdi, derdi. diyor ki hadisatta mesela bunun üzerine ha hayrun min mil, hayrun min ardi bu ikinci adam ikinci adam o Müslümanların garibanlarından olarak söylediğin adam biraz önce geçen adamdan. Onun gibi yeryüzü yeryüzü dolusunca bir adam bir ara getirsen hepsinden daha hayırlı oluyor. Allah katında daha hayırlı. Oluyor. Hatta bazı rivayetlerde geliyor. Alemler efendimiz diyor o, o öyle kimse vardır ki eş a'ghar yani öyle üstü böyle şeydir insanlar pek ona dikkat etmezler. <gülüyor> Adımdır, miskindir, zavallıdır. Ama diyor, yemin etse, Allah yemin etse Allah'un yemininin yemininin ne var diyele getir. Böyle insanlar da var. O sebeple arkadaşlar, salih amelleri <gülüyor> önem vermeniz gerekiyor. Hayırlarda bulunmamız gerekiyor. Hayır denince birçok yolu var. Bunlardan bir tanesi de İmam Nevevi rahim Allah'ın zikretmiş olduğu, burada bizlere bu hafta zikretmiş olduğu Müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek. Onların ihtiyaçlarını gidermek. Halini, hatırını sormak. Subhanakallahu ve hamdik.